Birileri canınızı mı sıktı? Yanlış mı anlaşıldınız? İftiraya mı uğradınız? Kimse sizi anlamadı mı? Yalnız mı bırakıldınız? Ellerinizle büyüttüğünüz evladınızdan nankörlük mü gördünüz? Güvendiğiniz o dağlara karlar mı yağdı? Hasta mı oldunuz? Sevdiğinizden ayrıldınız mı? Gözyaşlarına mı boğuldunuz? Bunlardan biri, bazıları veya hepsine evet cevabı veriyorsanız, Dünyadasınız demektir. Burası dünya. Peki dünya nedir? Gelin dünyayı ve her şeyi yaratandan Celle Celaluhu cevabını dinleyelim. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, Mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın. Hayır, siz peşin olan dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.